Merhaba değerli dinleyenler, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ben Utku Zırı, Teknik Masada Barış Demirel. Bu haftanın Yeşil Bülten'ini radyolarınıza misafir edeceğiz ya da bizi her nereden dinliyorsanız bilgisayarlarınıza, telefonlarınıza. Yeşil Bülten'de sıklıkla biz ekoloji mücadelelerine, onların güncel durumlarına dair gelişmelere yer veririz ama geçen hafta da yaptık aslında kent de bizim bir insan ekosistemi olarak tanımlandığında kent de bizim konumuz içine girer sıklıkla kentsel meseleleri de konuşur gündeme getiririz bu programda takip edenler bilecektir geçen hafta da yine Gazi Osman Paşa'daki kentsel dönüşüm meselesine değinmiştik oradaki sorunları konuklarımızla birlikte Gazi Osman Paşa Barınma Hakkı Meclisi ile birlikte konuşmuştuk bu hafta da yine benzer bir konuyla benzer bir gündemle devam edeceğiz yine kenti konuşuyoruz ama bu kez biraz daha farklı bir bağlamda içinde yine kentsel dönüşüm tonu e, yoğun olacak yüksek olacak tabii onu e, söylemekte fayda var kentsel dönüşüm bugünün kentlileri için bugün özellikle bu Çağlarda diyelim İstanbul'da yaşayanlar için inşaat gibi bir gerçeklik çıkardı karşımıza. Neredeyse herkesin sokağında mahallesinde bir e, inşaat faaliyeti devam ediyor. Bir yıkım sonrasında oraya yapılan yeni binalar. E, kimi zaman boş arazilerin hatta parkların bahçelerin inşaat alanına dönüşmesi, e, koca binalara dönüşmesi gibi bir ...devasa betonlaşma sorunuyla karşı karşıyayız. Kentsel dönüşümün insan sağlığına etkileri boyutunu bugün konuşacağız. Bunu farklı vesilelerle konuştuk aslında. Hafriyat Kamyonları cinayeti gündemimize girdi zaman zaman. E, sayıları giderek arttı, artıyor. Hafriyat Kamyonları bu şehirdeki inşaatın getirdiği bu müthiş hareketlilik... ...ve o hareketliliğin sonucu insan yaşamına e, olumsuz etkileri hatta... İşte yaşamlara mal olan etkileri boyutunu da değerlendirmiştik. Bunlar tabii çoğunlukla göz önünde olan, göze görünür meseleler. Ama bir de göze görünmeyen bir boyutu var işin malumunuz. O boyutta son dönemlerde sıklıkla tartışmaya açıldı. Özellikle Ankara'da gündeme gelmişti. Hava gazı fabrikasının, eski hava gazı fabrikasının yıkımı sürecinde asbest meselesi pek çoğunuzun kulağına sık sık çalınmıştır diye, diye düşünüyorum. Hava gaza fabrikasının yıkımında ortaya çıkan asbestin insan sağlığına etkileri konusunda Ankara Mimarlar Odası Oldukça e, ciddi açıklamalar yaptı. Bu tehlikeye sık sık dikkat çekti. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir gelişme de oldu. E, hava gazı ve elektrik üretim fabrikasının tamamen yıkılması sonrasında Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama yapıldı. Asbestle ilgili yönetmelik dikkate alınarak söküm ve temizliğin tamamlandığını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi sağlık ve güvenlik önlemleri Tümüyle alındı asbest söküm uzmanlarından oluşan ekipler e, temizlik yaptı insan sağlığını etkileyecek herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı eski hava gazı ve elektrik üretim fabrikasının yıkımında dedi e, Ankara. Büyükşehir Belediyesi lakin dediğim gibi iddialar daha farklı yönlerleydi. Sık sık asbest konusu gündeme getiren olaylardan biri oldu bu Ankara'daki hava gazı fabrikası yıkımı. Asbest bir kez daha gündemde değerli dinleyenler. E, bu kez İstanbul için gündemde. Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği TUMOP bir rapor açıkladı. TUMOP İstanbul asbest raporu Koydu bunun adını da. Bugün bu hafta e, bu raporu konuşacağız. Bu rapor çerçevesinde kentsel dönüşümün o gözde görünmeyen tehlikesine, asbest meselesine dikkatlerinizi çekmeye çalışacağız. Hemen konumu tanıtayım sizlere. E, Tımop Kimya Mühendisleri Odası'ndan Gürkan Ergin bizimle. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. E, rapora geçeceğiz, hızla konuşacağız ama bu bir asbestli. Raporda da detaylı bir şekilde anlatılıyor ama belki bu kadar detaylı olmasa da insanlar için asbest, insanların gündelik hayatındaki asbesti bize biraz anlatır mısınız? Nedir bu asbest? Asbest yapısı gereği lifli olması yönüyle ön plana çıkan ve kimyasal yapısı olarak da boyutlarının orantısızıyla vücuda yerleşmesinin daha kolay olması açısından vücut vücuda çok kolay geçebilen akciğerde önemli sorunlar yaratabilen ve sağlığa riskleri kanıtlanmış ve bu sebeple kanıtlandığı için de pek çok ülkede yasaklanmış. Dünyada çok az ülkede, Türkiye dahil pek çok ülkede yasaklanmış ve dünyada çok az ülkede hala üretimi devam eden bir malzeme, kullanımı devam eden bir malzeme. 1990'larda Hollanda ile başlıyor. 2010'da Türkiye'de yasaklıyor değil mi asbest kullanımını? Evet Türkiye'de 2010'da yasaklandı. Ee, şöyle bir şey var. Avrupa'da e, bu asbest fabrikalarındaki toplu ölümler ve toplu hastalıklar fark edildikten sonra e, çoğu ülkede insanların e, buna karşı ayaklanmasıyla, e, toplu davaları açmasıyla e, yasaklanan bir süreç. Türkiye'de de 2010 yılında Avrupa Birliği'ne ...giriş için mevzuat değiştirilerek yasaklandı. Evet, 2010'da yasaklıyor Türkiye ama yasaklamak aslında asbest tehlikesini ortadan kaldırmıyor. Çünkü asbest pek çok alanda kullanılıyor ve o kullanıldığı alanlar hayatımızda, hayatımızın içindeki yerlerini korumaya devam ediyor. Nedir alan, bu alanlar? Asbest nerelerde bulunur? Asbest şöyle bir madde, zamanında çok kullanılmasının sebebi aslında pek çok malzemeye göre üstün özellikleri tercih edilmesi sebebi. Gerek işte yalıtımsal özellikleri, elektriksel özellikleri, gerek işte yangına karşı dayanıklı bir malzeme olması. Özellikle inşaat sektöründe, gemi imalatında çok kullanılan bir e, ...malzeme olmasını e, getiriyor. E, şöyle bir şey ama... E, ...diyelim asbestli bir... ...işte çatı malzemesinde kullandınız. Yoğun görüldüğü gibi bir su borusunda kullandınız. O su borusu orada yerinde durduğu sürece... E, ...aslında bir zarar yok. Çünkü asbest solunduğu sürece zararlı olan bir şey. Hani katı formunda bize zarar vermiyor. O yüzden hani yıllarca... E, ...asbestli bir yerde yaşayabilir ama... ...bunu anlamayabilirsiniz bile. E, zaten zarar verdiği takdirde de uzun süreler sonunda... Bu ortaya çıkan bir şey. E, o yüzden e, bunun e, yıkılması artık ömrünü dolduran gemilerin, ömrünü dolduran binaların e, yıkılmaları sürecinde, tamir edilme sürecinde ortaya daha büyük tehlikeler çıkabiliyor. Yani öyle durduğu yerde bir zarar vermiyor. Zaten bir mineral türü değil mi asbest? Yani doğada bulunan e, ama doğada bulunduğu yerde de ak toprak olarak biliniyor galiba değil mi? E, Anadolu'da da pek çok yerde. Böyle beyaz renkli bir malzeme üzerinde ot yetişmeyen bir toprak gibi. Hatta sıklıkla kırsal kesimlerde, köylerde, evlerin inşaatında bu sebeple de kullanılıyor sanıyorum. Evet yani zamanında aynı özellikleri sebebiyle gerek endüstride gerekse... Ee, kırsal e, kesimde kendi evlerini inşa ederken e, ya da boyada da çok kullanıldığı mesela e, kullanıldığını bildiğimiz e, orada yetiş orada olduğu için e, kolayca bulunabildiği için e, kullanılan e, bir malzeme Evet, ak toprak. Ben de şimdi hemen bir kontrol ettim. Yanlış bir şey söylemeyeyim de Halk arasında ak toprak olarak da biliniyor. Böyle e, şu arazide üzerinde ot bitmeyen beyaz topraklar, kireç gibi sanıyorum biraz da e, bir evet. görüntüde e, bulunuyor. Doğada bulunuyor ama... Partikül haline dönüştüğünde değil mi Sen, senin de bahsettiğin gibi yık, yıkım sırasında örneğin parçalandığında kırıldığında gibi durumlarda sanıyorum partikül haline dönüştüğünde nefes yoluyla ciğere yerleşiyor. Evet, yani bir şekilde e, solduğumuzda, hani e, içinize çektiğinizde e, bu özellikle akciğer e, hastalıklarına e, e, çeşitli akciğer hastalıklarına kansere sebep olduğu için e, bu yolla alındığında e, daha çok e, sebep oluyor. Ee, tabi yine e, bir şekilde e, işte su buralarında kullanıldığımız bir zamanda e, bir şekilde e, suya karıştığında ya da e, gıdaya karıştığında e, yutulduğunda da e, yine tabi aynı e, zararı var. Hı hı. Şimdi biz bu malzemeyi bugün e, kentteki boyutuyla konuşuyoruz. Niye? Çünkü e, girişte de söylediğim gibi İstanbul müthiş bir kentsel dönüşüm furyasından geçiyor. E, yani benim oturduğum sokakta belki dört beş tane ev yıkılıyor yerine yenisi yapılıyor. Bir eminim pek çok insan için de yani kent merkezinde özellikle yaşayan e, pek çok insan için de. Benzer bir durum söz konusu yani sürekli bir inşaat faaliyeti var İstanbul'da hatta belki inşaat demişken de yeri gelmişken analım Türkiye'nin en büyük inşaat projesi Kanal İstanbul'un da e, hem güzergahı belli oldu sabah gazetesinden Erhan Öztürk'ün haberine göre e, ihale süreci başlatıldı ve e, güzergahı da resmileşti müthiş bir hafriyat müthiş bir dev inşaat faaliyeti ve sondaj çalışmaları yapılacak. Eğer Kanal İstanbul Projesi hayata geçirilirse namı diğer e, çılgın proje hayata geçirilirse şimdi bu inşaat çılgınlığının pek çok e, sorunlu boyutuna biz değiniyoruz ama bu asbest birazcık e, bugüne kadar gündeme gelmemişti şimdi bu bahsettiğin haliyle binalarda yani ısı yalıtımında da kullanılıyor sanıyorum zaman evet. zaman değil mi ısıdan yalıtmak için binalarda kesin her binada asbest vardır diyebilir miyiz? Yok bunu e, diyemeyiz ama e, es, özellikle eski binaların 30 yıldan eski binaların pek çoğunda 30 yıldan yeni olması olm olmadığı anlamına gelmiyor tabi. E, çoğunda kullanıldığını e, olduğunu söyleye, e, söyleyebiliriz. E, bunların e, e, yıkılmadan önce ya da herhangi bir e, tamirat e, yani büyük bir çaplı bir tamirat yapılmadan önce e, bunun denetlenmesi e, ...gerekiyor bir şekilde... Hı. ...bunun içinde e, ...zaten belli bir yönetmelik var... ...bu yönetmelik dahilinde... E, ...mevzuat dahilinde... E, ...bu çalışmaların yapılması gerekiyor... ...ama maalesef... E, ...işte raporumuzda da bahsettik... E, ...İstanbul'da sadece yedi belediye... ...yedi ilçe belediyesinde... E, ...Türkiye Genel'de bildiğim başka bir belediye yok zaten... ...toplamda yedi ilçe belediyesinde... E, ...bu çalışma e, yapılıyor... ...düzenli olarak... Hı. E, ama başka bir yerde yapılmıyor şu anda. Bu da tabii çok küçük bir kısmı bunun. Evet o belediyeleri de sayalım. Ee, istersen Bağcılar, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Ataşehir, Maltepe ve Tuzla ilçe belediyeleri. Yedi ilçe belediyesi bu yıkım öncesi e, asbest denetimini yapan ilçeler. Bütün diğer e, ilçeler için bütün diğer... E, ...ilçelerde bu asbest denetimi yapılmıyor... ...müthiş bir yıkımın sürdüğünü... ...söylemek mümkün pek çok ilçede... ...bu denetiminde yapılması... ...zorunlu değil mi Gürkan? Evet aslında... ...zorunlu ama şöyle bir şey... ...bu... ...hükümet tarafından... ...yani... ...merkezi yönetim tarafından diyelim... ...yerel yönetimlere bırakılmış... ...onlar inisiyatifinde bırakılmış durumda... ...böyle olunca da... ...yerel yönetimlerden bu şey... ...girip kendini sorumlu hissedenler... ...sadece yapıyor şu anda... ...hani e, belli bir e, sistem oturduğunu... E, ...genel olarak söylemek mümkün değil. Şimdi insan yani... ...bizi dinleyenlerin de e, kafasında netleşmesi için... ...bir yıkım esnasında... ...ortaya çıkıyor bu. O eski binaların 2010'da yasaklanmadan... ...önce asbest... ...kullanılmış, kullanılmış olma ihtimali çok yüksek... ...binaların yapımında. Yani 2010'dan önce yapılmış bütün binaların aslında... E, ...asbest... İçermesi mümkün ve yıkılırken bu güvenlik mevzuatına uygun hareket edilmesi gerekiyor. Doğru mu anlıyorum? Evet e, yıkılırken bu güvenlik mevzuatına uygun hareket edilmesi gerekiyor. Zaten bu e, çok e, e, ciddi önlemler alınarak e, yapılan e, önemli e, yöner gelir olan e, işte başında bir asbest söküm uzmanın e, olması gerektiği işte çalışanların buna göre eğitim almış olması gerektiği e, yıkımlar. ...bunun için öncelikle zaten tespit edilmesi gerekiyor. Çoğu yerde tespitinin dahi iyi e, yapılmadığı için böyle bir sıkıntı var. E, kaldı ki e, tespit edilse bile şu anda mesela yıkımın çok yoğun olduğu yerler var. Hani e, normal şartların çok üzerinde yıkımların olduğu... ...aynı sokakta birden fazla yıkım gördüğümüz... işte ...ya da yan yana sokaklarda yıkımlar gördüğümüz aynı anda yerler oluyor. Burada e, asbest maruziyet limiti... E, ...işte çalışan için yani endüstride kullanıldığı haliyle... ...mesela bir çalışan için sekiz saatte, sekiz saat kullanıldığı sıfır nokta bir lif... ...bir lif bile değil aslında... ...hani aslında hiç solunmaması neredeyse gereken bir malzeme... ...şimdi e, siz hem bunu birden fazla yerde olduğunda bir yerin ölçümü de aslında yetmiyor... ...biz o yüzden up olarak ortam ölçümlerinin böyle yerlerde... ...ekstra olarak ortam ölçümlerinin de yapılmasını e, talep ediyoruz... ...böyle ortaya çıkması için... ...bu konuda... ...mecliste de bir soru önergemiz olmuştu... Hı hı. ...yaklaşık iki yıl önce... ...bir milletvekili aracılığında... ...buna da cevap... ...alınamadı... ...zaten bu sorular da... ...yine raporda yer alıyor... Evet İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aril Şeker aracılığıyla TUMOP İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'nun evet. hazırladığı e, bir soru önergesi e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yöneltilmiş sorular Cevapsız bir şekilde bekliyor. O, o sorularla böyle bir birkaç tanesini burada söylemek gerekirse. 2004 yılından itibaren İstanbul'da kaç bina yıkıldı? Ee, bu Yıkım gerçekleştirilen binaların kaçında ilgili yönetmeliklere yıkımdan önce uzaklaştırılması gereken asbest, civa, asit ve benzeri tehlikeli maddeler uzaklaştırıldı. Ortam ölçümleri yapıldı diye sormuş. Yapılmamışsa da sebebini sormuş TMOB İl Koordinasyon Kurulu. Devam edeceğiz konuşmamıza bir e, bu haftalık. Kısa bir müzik arası verelim değerli dinleyenler. Ee, o müzik arasında da e, Barış Demirel'den şu anda teknik masada bu yayının da sizlere ulaştırılmasındaki e, bizimle birlikte e, rol oynayan arkadaşımız Barış Demirel'den namı diğer Barıştık mı'dan Temmuz isimli parçayı dinleyelim. Evet Barış Demirel'den Temmuz isimli parçanın ardından 94.9 Açık Radyo'da devam ediyoruz Yeşil Bülten'e. Ee, konuğumuz Gürkan Ergin Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'ndan bun, asbest, İstanbul asbest raporunu konuşuyoruz. Biraz asbestli nasıl ortaya çıktığını, ne gibi zararları olduğunu konuştuk. Ee, ve tabii ki bu zararların nasıl ortaya çıktığı boyutunda bir denetim e, sorunu karşımıza çıktı. Aslına bakarsanız sadece İstanbul'da 7 ilçe belediyesinin e, yaptığını... ...ilgili asbest denetimlerini yıkımlar öncesinde sizlerle paylaşmış olduk. E, Türkiye'de aslında 2010'da yasaklanmasıyla birlikte... Türkiye Asbest Kontrolü Strateji Planı oluşturuluyor. Kanser Daire Başkanlığı tarafından, Sağlık Bakanlığı'nın ve Türk Halk Sağlığı Kurumu'nun işbirliğiyle e, Ciddi e, araştırmalar yapılıyor. Türkiye'nin pek çok bölgesinde araştırmalar yapılıyor. Hatta e, önemli sonuçlar da ortaya çıkıyor. Burada e, dileyenler bu sonuçları da görmek için bu e, hazırlanan plan çerçevesinde yapılan araştırmaları görmek için Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planı yazabilirler Google'a ve oradan karşılarına Çıkacak e, bu sonuç e, Pek çok şehirde Özellikle kırsal alanda e, Ciddi etkileri olan Hatta şöyle söyleyelim o rapora yansıyan Ve e, İstanbul Asbest raporuna da Giren haliyle 16, 1683 köy e, Asbest Çocukları e, ...çevresinde asbest bulunan yerlere ve haliyle evlerde, binalarda, köy evlerinde asbest kullanılmış şekilde yapılmış durumda. Şimdi kent dışında bir de kırsal boyutu da var. Bunun da altını çizmiş olalım. Biz tabii İstanbul üzerinde hazırlanmış bu raporu konuşuyoruz. Ee, binalarda yıkım sırasında özellikle ortaya çıktığını söyledik. Peki e, sağlığa etkilerine de değindik. Peki başka neler var raporda? Burada dikkat çekmemiz gereken. Keza yine e, İstanbul Asbest raporu yazarak TIMOP ork.tr'den de ulaşabilir dinleyenlerimiz. Evet Gürkan, başka diğer konuları da değinelim istersen raporda. Öne çıkan. Ee, raporda e, asbestin e, e, sağlık etkilerini, hani burada e, hmm. bah, bahsetmediğimizde sağlık etkilerini hmm. ayrıntılayıyla e, bulabilirler e, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Onun dışında e, İslam e, kanserli Dönüşümdeki hı hı. E, yıkıldığında Olacak etkiler e, Ayrıntılarıyla e, Orada yazıldı e, Burada belki şuna dikkat çekiyoruz hani Ne yapabiliriz evet. e, Bu konu hakkında belki onu konuşabiliriz e, Aslında dediğim gibi Bütün asbest yasaklanması da aslında Tüm dünya e, sürecine baktığınızda Belli bir mücadeleyle e, ortaya çıkmış bir şey e, Asbest burada da asbestin halk sağlığını te tehdit eden bu tarafında hani kentsel dönüşüm tarafında da e, bu da hani sadece yedi belediye olması bu halk talebiyle de alakalı bir şey aslında halkın talep etmesi de bunu e, istemesiyle alabilecek bir şey e, belediyelere yapmayan belediyelerin içinde özellikle yaşayanlar bunu sorabilirler neden yapılmıyor zaten e, bir yerde asbest e, raporu olup olmadığını sorabilirsiniz orada asbestte yani asbest varsa ve ona uygun bir çıkarım yapılıyorsa zaten onu anlarsınız. Orada e, olağanüstü güvenlik önlemleri olması lazım. Eğer bir normal bir yıkım görüyorsanız ve bu asbest e, e, önlemi olmadığı e, şey anlamına gelir. Hani yıkımda. E, bunun da belediye de, o zaman demek ki normal şartlarda asbestsiz olduğu kanıtlanmış olması gerekir. Olağanüstü önlemden kastımız böyle dışarıya bir e, sızdırmaz... Bir şey gerilmesi gerekiyor. Hiçbir sanıyorum. şekilde yani şöyle söyleyelim işçilerin özel kıyafetlerde olması gerekiyor en başta. Yani direkt maruz kalanlar çünkü onlar. Onun dışında çevreye çıkmaması için özel önlemler alınması gerekiyor. Bu asbestli kısım söküldükten sonra ancak yol, normal yıkıma devam edilebilir. Yani en başta bu yapılıp asbest tekrar asbestte arındırılıp tekrar normal yıkıma devam edilebilir tabii ki. Ee, ama bu işlemin yapılması gerekiyor. Ee, asbest yoksa ve bu kanıtlanırsa hiç bu işlem yapılmadan da tabii ki yıkıma geçilebilir. Ama bunun da belgesinin olması lazım. Ve bu belgenin halka açık bir şekilde şey olması lazım. Yani siz bizim buna ulaşabilmemiz gerekiyor. Ee, i̇lgili belediyelerden, ilçe belediyelerinden. Ee, bunu e, bilgi edinme e, kanunu çerçevesinde herkes isteyebilir. Bu daha çok istenildikçe hani bunu kendilerini yapmaya mecbur hissedeceklerdir. Hı hı. Bu zaten e, belediyelerin görevleri. ...yapmak zorunda oldukları bir şey. Bu nokta çok önemli. Bence o yüzden... Bir kere daha altını çizelim yani 7 belediyede değerli dinleyenler yapılıyor ee, asbest mevzuatına göre e, uygulamalar diyelim hem kontrolü asbest varsa kontrolü varsa da ona göre yıkımı diyelim güvenlik önlemleri çerçevesinde yıkımı 7 belediye dışında yok ama sokağımızda mesela bir yıkım varsa bir binanın yıkımı yapılıyorsa değil mi belediyeye müracaat edip sorabiliriz burada asbest kontrolü yapıldı mı diye. Yapıldı mı? yapıldıysa bunun aspesiz olduğunu kanıtlayan belge diye hmm. göstermek zorundalar zaten. Hmm. Ee, şimdi aslında bu kentsel dönüşümün çok da görünmeyen bugüne kadar ya dediğim gibi gemi sökümüyle ilgili çok sık gündeme gelirdi. Ankara'da hava gazı fabrikasının evet. yıkımında gündeme geldi. Bu İstanbul gibi müthiş bir, yani İstanbul gibi artık mega bir şantiyede diyelim. Her neredeyse her mahallede bir yıkımı sürdüğü bir yerde olmazsa olmaz bir denetim aslında bu asbest denetimi. Hatta gelecek yıllar içinde çok önemli bir tehlike insan sağlığı açısından. Peki yıkıldı bina diyelim ki yani asbest de içeriyordu ve o güvenlik önlemleri çerçevesinde yapıldı bu yıkım. Sonrasında bertarafı nasıl olacak bunu? Eee bertarafı da bunun e, özel e, bunu buna özel e, işte tesislerde e, düz e, uygun şekilde e, bertaraf edilmesi gerekiyor. Hani zaten bunu da sorduk. E, belediye hem yani belediyelere hem hükümete, bakanlığa e, bu bu sorumuza yanıt alamadık. E, demin dediğiniz gibi. Bunların bertaraf edilirken de yani uzaklaştırıldığı, uzaklaştırılsa bile bertaraf edilirken uygun şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor. Asbest ortada yani herhangi bir şekilde hani orada ortaya çıkması da başka bir yerde ortaya çıkması uygun bir şekilde bertaraf edilmemesi başka bir yerde ortaya çıkacağı anlamına gelir. Bu ortaya çıkmada sağlık risklerini tekrardan doğuracaktır. Gürkan Ergin çok teşekkür ediyoruz ee, kat, anlattıklarınız için bu raporu bizlerle paylaştığınız için detayları. Ee, değerli dinleyenler Tümup e, İstanbul e, İl Koordinasyonu'nun hazırladığı bir rapor bu İstanbul Asbest raporu. Ee, çok ciddi bir tehlike. Binaların pek çoğunda bulunma ihtimali kuvvetle muhtemel çok yüksek. Yedi ilçede yapılıyor sadece kontroller. Kontrollü yıkımlarda bile e, o yıkım sonucu ortaya çıkan hafriyatın e, yine e, güvenlik önlemleri çerçevesinde bertarafı gerekiyor. Ancak biliyorsunuz biraz vahşi bir inşaat e, furyası var İstanbul'da. Yıkım sonra bulunduğu yere hatta geçtiğimiz günlerde tanık olduk ki İstanbul'un kuzeyinde sahillere kadar varacak şekilde asfiyatı. Asbestli olma ihtimali olan hafriyatın döküldüğünü görüyoruz. Ciddi bir risk. Bu riske de dikkat çekiyor TMOB. Rapora internet üzerinden ulaşabilirsiniz. İstanbul Asbest Raporu yazıp biz burada noktalayalım. Bu haftaki Yeşil Bülten'i haftaya görüşmek dileğiyle.